Hiç ayrılmak yârdan. Almanya Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973.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 Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. alt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim. Ve tenim, tenim memleket kokar alabildiğini. Beni de bozdaklar alatır. Yakar memleket şiirleri. Hüzün beni de soldurur Ve bu dert, bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim. Ben Almancı değilim amca.